وما كنا لنهتدي لولا أن الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على قرة عيننا محمد اللهم صل على رسولنا محمد وعلى آل رسولنا ونبينا محمد كلما اختلف الملوان وتعاقب العصران وكرر الجديدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحيه والسلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي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 اللهم أخلصنا بخالصة ذكر الدار وجعلنا عندك من المصطفين الأخيار اللهم أخلصني بخالصة ذكر الدار وجعلني عندك من المصطفين الأخيار رب زدني علما وألحقني بالصالحين رب زدنا علما وألحقنا بالصالحين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا إني لا أحصي ثناءا عليك فانت كما أثنيت على نفسك ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين وذكر فإن تنفع المؤمنين وذكر بالقرآن من يخاف وعيد وأما بنعمة ربك فحدث اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم. Yine bir cuma akşamında varlığımız, farkındalığımız üst başlığı altında. Bu kez arayış arayışı konuşacağız. Arayış nedir? Nasıl bir şeydir? Hayatımıza nasıl girer? Ve... Pek çok kimse açısından ne ifade eder, nasıl sonuçlanır? Aramaktan türetilmiş arayış aslında uzun vadeli bir kullanıma sahip bir süreç ifade ediyor. Dolayısıyla basitçe kaybettiğimiz bir şeyi aramak veya bulmak istediğimiz bir şeyi kısa vade içerisinde aramaktan ziyade daha uzun vadeli bir manaya sahip arayış. Dolayısıyla insan evladının aslında yaratılışından getirdiği bir süreç bu. Yani içimizde var olan bir mekanizma bir süre sonra harekete geçiyor ve bizi belli bir arayışın içerisine çekiyor. Dolayısıyla bahsettiğimiz bu yolculukta kişinin gerçek nedir, hakikat nedir veya arama aradığı, ulaşmak istediği, amaçladığı, ...varmak istediği süreçlere her türlü aracı bulmak, her türlü desteği sağlamak ve neticede amacına kavuşmak için... ...yokladığı, arandığı süreçlerdeki yaptığı bütün çabalar... ...bunların hepsine maksada yönelik olarak insanın girdiği bir süreç bağlamında arayış diyebiliriz. İnsan evladının bundan önceki konuşmalarımızda... ...belli kapasitelerinden bahsettik. Kuşkusuz bu arayışını bu belli donanımlarıyla yapacak. Cenab-ı Hak kendisini belli bir arayış içerisinde olmak üzere yarattığından ve esasen bu arayışla kendisini bulmasını beklediğinden... ...hem donanımsal olarak hem ortamsal bakımdan yani ortamda var olan göstergeler açısından ki Cenab-ı Hak bunlara ayet diyor... ...hem de kişinin kendi sahip olduğu donanımlar açısından aslında takip ettiğinde, iz iz izlediğinde... ...eğer bir müdahaleye, kendince bir müdahaleye ve süreci gidişattan hoşlanmayıp başka istikamete yönlendirmeye kalkmaz ise... ...söz konusu süreç aslında adım adım kendisini iz iz kendisini takip ettiren... Yani önden birinin yere bıraktığı, adım adım yere bıraktığı işaretler gibi eğer kişinin işaretleri takip ettiğinde varacağı yer gibi. Dolayısıyla bu bir belirsizlik içerisinde bir arayış değil, bu bir muamma hiç değil. Bu kişinin bazı kimselerin zeka sahibi, çözebildikleri ama bazı kimselerin zeka yoksunu, çözemedikleri dolayısıyla da başaramadıkları bir arayışta değil. Kulun hayattaki yolculuğunda var eden kudretin ki elimizde biz de bir parçasıyız. Son derece donanımlı bir varlıkla karşı karşıyayız. Ateistler bile kıyasladıkları zaman evrende insan varlığını yani intelligent zeki bir kimse veya muhakeme sahibi Aklet mesahibi, bu bahsettiğimiz biçimde bir duyuyu hiçbir varlıkta görmüyoruz. Dolayısıyla bu yönüyle baktığınızda adeta Tanrı yoksa bile Tanrı bu işte dedirtecek kadar demin söylediğimiz ateistlere dedirten muazzam bir tarafı var. Dolayısıyla onu bu muazzam varlık olarak yaratmış olan kudretin. ...var etmiş olan kudretin, sonuçta varlık elimizde ve biz de bir parçasıyız. Var ediciden kuşku duymaya kalksak bile varlığı ortadan kaldıramıyoruz. Varlık burada somut, dokunulabilir, yoklanabilir, sistematik olduğu analiz edilebilir. Son derece karmaşık bir yapıya sahip olduğu ve muazzam bunca karmaşık sistemlerin onun yaşamsal bakımdan... E, zorunlu olduğu ve eğer bunlardan bir tanesi eksik olursa ki işte bugünlerde bir virüs sisteme girdiğinde onu perişan ediyor. Sadece solunum boyutuyla ona ufacık bir zarar verdiği zaman varlık bütünüyle çöküyor. Binlerce, milyonlarca hatta milyarlarca birbirini tetikleyen ve birbirini besleyen mikro sistemler ve makro sistemler insan bedeninde bulunan ...bunların arasına küçücük bir bariyer sıkışınca kişinin hayatı son bulabiliyor. Dolayısıyla biliyoruz ki en küçük bir dengesizlik, bizim var olan kullandığımız bu sistem açısından... ...sistemi hemen kararsız tarafa çekiyor. Fizikte kararlı denge dediğimiz ve kararsız denge dediğimiz bir teşbih var. Yani bir bilyeyi düşünün mesela, bilyeyi bir tasın arkasına koyduğunuzu... Şöyle yuvarlak, eskiden su içtiğimiz taslar gibi, onun arkasına koyduğumuzu düşünün. Düz değil onun arkası. Bilyenin onun arkasında durabildiği bir tek nokta var. Yani denk getirirseniz eğer veya bir topun üstüne koyduğunuzu düşünün. Küçücük bir bilyeyi. Onun orada durabildiği bir tek nokta var. O noktanın ne sağında durabilir, ne solunda, ne önünde, ne arkasında. Tam eğer topun merkezinden geçecek en üst noktada bir yere denk getirirseniz, orada durur, orada bir dengeye kavuşur. Ama bu denge nasıl bir denge? Kararsız bir denge. En küçük bir rüzgarla bu denge bozulabilir. En küçük topu daha elinizi çekerken hafiften kıpıldatmanız bile dengeyi bozar. Dolayısıyla kararsız denge dediğimiz bunun gibi bir şey. İnsan sistematiğine baktığımız zaman kararsız dengenin, yani daniskası diyeceğimiz muazzam sistemler iç içe ve hepsi kararsız bir denge üzere yani hepsi bıçak sırtında duruyor. Bunlardan bir tanesi bıçak sırtından sağa da sola devrildiğinde işte solunum mekanizmasında bir sıkıntı olunca bu kez solunum sistemi tıkanıyor. Solunum tıkanınca diğer sistemlerin hepsi birer rüzgara bakıyor zaten onlar da kararsız bir denge noktasında ayakta tutuluyorlardı. Bu sistemleri kararsız denge üzere yaratan kudret yaratmada bunu bir sünnet edinmiş kendisine. Ve bize demek istiyor ki bakın ben ayakta tutuyorum. Ve Cenab-ı Hak göğü ayakta tuttuğunu, yeri bu manada e, tuttuğunu. Eğer gökler ve yeri Cenab-ı Hak bırakacak olsa kim tutabilir? İn emsekahuma min ahadin min ba'de. Biz bunu kalkıp bugün hesaplayabiliyoruz. Yani aile olan mesafemizin son derece kritik bir aralıkta olduğunu biraz öteye yahut beriye gelseydi yeryüzünde hayat olmayacaktı diyebiliyoruz. Gökyüzünün eğiminden bahsederken eğer bir derece eğim fazla yahut az olsaydı yeryüzünde hiç hayata uygun bir ortam oluşmayacağını hesaplayabiliyoruz. Hatta ilk varlığın oluşumunda ilk saniyelerde eğer oluşum safhası mevcut durumdaki gibi olmasaydı, biraz daha geç veya biraz daha e, öteye kaysaydı zaman bakımından hiç böyle bir evrenin ortaya çıkmayabileceğini hesaplayabiliyoruz. Dolayısıyla Yüce Yaradan biz insanlara tıpkı numara yapan bir sihirbazın üst üste koyduğu işte yumurtalardaki gibi, oradaki bir numaradan ibaret ama Cenab-ı ki gerçek üst üste koyduğu onlarca yüzlerce belki binlerce sistem ile Bunları en kararsız denge üzere bizi yaşatıyor. Bu varlık önümüzde, bu varlığı göz ardı edemediğimiz için başta insan varlığı, sonra diğer varlıklarda muazzam bir sistematik üzere ve cansız varlıklarda aynı şekilde demin güneşi, ayı gezegenleri. Dolayısıyla bu temel, bu zemin eğer yok saymaz isek bizi buna, bunu var eden ile yani bu nasıl oluştu? Bu, bu kadar muazzam bir denge. Bugün bile dokununca hemen kaybolabiliyor. Yani ilk virüs çıktığında insan neslini yok edebilecek düzeyde mi acaba yakalasa, her tuttuğunu öldürecek olsa... ...birdenbire yeryüzünde bir tek insanın kalmaması durumu söz konusu olabilirdi. Dolayısıyla bu kadar basit bir şeye mi bakıyor bizim geleceğimiz dedirtmesi de, bu sadece... ...küçük bir mekanizma, bizim vücudumuzdaki sistemleri kilitleyecek, bunun gibi milyarlarca etken olabilir. Hem kendi içinde kansere benzeri gibi hem dıştan müdahalelerle, şu halde bu açıdan baktığımızda bazıların dediği gibi... ...aslında yaşamamız mucize dediğimiz şey, varlığımızın en kararsız noktada dengede oluyor olması, üst üste onlarca binlerce topun üzerindeki... En istisnai noktada ayakta duran biz varlıklar gibiyiz. Şu anda bunu kim ayakta tutuyor ve kim bu muazzam sistemin bu denli özenli bir kurguyla ve en hassas, en kararsız denge üzere kurmuş? Kararlı denge nasıl olabilir? Kararlı denge tasın içerisine koyun şeyi, bilyeyi. Tasısını ne kadar sallarsanız sallayın. Bile hafif tasın kenarlarına gidip geldikten sonra yine dipteki yerine geri dönecektir. Dolayısıyla çevreden müdahaleler dengesini bozsa bile sonuna geri, aynı noktaya geri dönüyor. Buna kararlı denge diyoruz. Şu halde mevcut varlığımız kararsız bir denge üzerine kurularak Allah Azze ve Celle yaratmadaki gücünü ve biz insanların bu muhassas, muazzam... Dengeye ve hassasiyete dikkatimizi çekiyor. Kim var etmişse bunu öyle özenli, öyle kararsız bir noktada var etmiş ki gücünü, kudretini hem yaratma boyutuyla hem de devam eden yaşatma boyutuyla sisteme ne hakim olduğunu adım adım bize göstermek istemiş dediğimiz zaman biz aslında arayışımıza başlamış oluyoruz. İnsan evladı, Kendisi arayıştan uzak durmak istese bile ben içinde bulunduğum bu ortamda öylece yaşamak ve öylece ölümle de sonlanmak istiyorum. Varmak istediğim bir yer yok, bir şeyin arayışı içerisinde de değilim dese bile kendi sistemi karşı karşıya geldiği her gösterge ile buluştuğu zaman... Bu göstergeler varlıktan yana önümüze çıkan yediklerimiz içtiklerimiz... Ve gün, be gün değişen yaşımız değişiyor ve her bir yılda yeni bir yaş aralığına intikal ediyoruz. Bizi her değişken tekrardan bir düşünmeye ve nereye gidiyoruz sorusuyla yüzleşmeye e, karşı karşıya getiriyor. O yüzden Allah Azze ve Celle buyurdu ki, فَاَيْنَ تَذْهَبُونَ Nereye gidiyorsunuz? Bu soru Yüce Yaradan'ın bize sorduğu, aslında bizim de bir an için durup, sahi biz şu an bu gidişat ile nereye doğru e, hareket ediyoruz? Ne, bunun akıbeti nasıl gelir? Biz şu anda ne yapıyoruz ve yaptıklarımızla neyi amaçlıyoruz? Bir şeyleri kaçırıyor muyuz? Buradaki bulunma sürecimiz... Kuşkusuz her insanın tıpkı bir vektör gibi amaç, gaye, istikamet, yön ve şiddeti var. Kimi bu yönde, kimi bu yönde ama herkes belli bir amacın içerisinde. Kimi dünyadan daha fazla bir şeyler kazanabilmenin, kimi ticarette bunu başarabilmenin, kimi kariyer olarak bunu sağlayabilmenin, kimi başka bir mecrada ama herkes bir şeylerin arayışı içerisinde ve belli bir sonucu sağlamak üzere kendisine araçlar temin etmeye çalışıyor, destek sağlamaya çalışıyor. Dolayısıyla e, arayış içerisinde olmayan, ...kimse adeta yok gibi çünkü Allah Azze ve Celle böyle bir şeyde yaratmış. Ne var ki bazılarımız hayali arayışlar içerisinde bizden öncekilerin de tükettiği arayışları tekrardan zorluyor olabiliriz. Bazılarımız makul arayışlar içerisinde akledip değerlendirdikleri ve hakikaten somut bir zeminde... ...yol aldıkları bir arayış içerisinde olabilir. Şu halde kişinin sahici bir arayışta gerçek bir hedefe doğru yönelip yönelmediğine dair... ...kendince eğer değerlendiricileri yani süreci değerlendirebileceği bir mekanizması yok ise... ...o zaman neye tutulduysa veya neye denk geldiyse artık onun peşine hep takılan bir bakıma onun kölesi ve onun mahkumu olan... ...kendi içinde süreci yeniden gözden geçirecek filtre mekanizmaları bulunmayan bir varlık ise şayet bu insan... ...bunun gerçek manada bir arayışından da söz edemeyiz. Yani hayvanlar gibi bir şeye denk geldi, onun peşine takıldı ve gidiyor. Bu açlık refleksiyle olabilir, bu başka bir heves ile olabilir... ...ama denk geldiği şeyin ardına düşüp artık kilitlenmiş güdümlü bir füze gibi kendi sürecini, gidişatını, akıbetini değerlendirecek bir mekanizmadan yoksun. Bu gerçek manada bir iş değil. Cenab-ı Hakk'ın insana yüklediği ve demin ki ayette sorduğu "Fe ayna Nereye gidiyorsunuz?" sorusu aslında giden kimselerin gittikleri süreçle ilgili kendi verecekleri cevabı onlardan istiyor. Şu halde kendi yollarıyla kendi İstikametleriyle kendilerini yüzleştiriyor ki, körü körüne bir istikamet mi tutturulmuş yoksa amaç, yol ve beklentiler e, tekrar tekrar gözden geçirilip bilinçli bir yol alma mı var? Yer yer belki istikamette e, eksen kaymaları oldukça bunları düzelten arka planda bir kontrol işliyor mu? Eğer böyle bir kontrol var ise, amacı gözden geçiren, amacı tekrar tekrar e, düşünen, yol ile amaç arasındaki uyumu sürekli denetleyen bir kontrollü gidişat ise o zaman buna arayış denilebilir. Çünkü bu gerçekten e, bir arayış yani e, amaçladığı bir şeyi özellikle bilerek ve itina ile peşinden gidiyor. Yoksa e, kurşunun tabancayı terk ettiği andan sonraki durumu gibi istikameti belli, hızı belli, artık o yörüngeden, o güzergahtan, o mecra'dan çıkamaz bir halde olsak, o zaman bu arayış olamazdı. Kuşkusuz Allah Azze ve Celle insanı demin bahsettiğimiz gibi süreci tekrar tekrar gözden geçirebilecek. ...bir değer yarattı. Arka planda sürekli durum değerlendirmesi yapan, amaçladığı yer ile... ...hakikaten yol arasındaki mutabakatı sürekli gözden geçiren... ...tıpkı navigasyon kullandığımız zamanki gibi... ...navigasyon bir yol önümüze çıkarıyor. Biz evet gitmek istediğimiz yeri yazmışız ama... ...eğer yol ile gitmek istediğimiz yer arasında bir uyumsuzluk görürsek... ...bir yerde duruyoruz. Ya yani biz şuraya gideceğiz ama... Yani bu bizi ters yönde götürüyor. Tamam adresi mi yanlış girdik acaba diye bu kez ne yapıyoruz? Yoklamalara başlıyoruz. Bu arayışın gerçekçi bir arayışın bir parçası. Bir de tutun ki kilitlenmişiz. Biz aslında kuzeyde bir yere gitmek istiyorduk. Bizi e, navigasyon güneye doğru götürüyor. Ve bunu fark etmemize rağmen navigasyona olan bağlılığımızdan kopamadığımız için... Kilitlenmiş bir halde aksi istikamette gidip duruyoruz. Bu gerçek bir yolculuk değil, bu kilitlenmiş bir sürecin demin bahsettiğimiz merminin mecrasındaki ilerlemesi gibi. Arayış dediğimiz şeyde istifham var. O yüzden arayış dediğiniz zaman yol üstünde duran, kafasında soru işareti olan ve düşünen, adım attıkça düşüncesini tekrardan çalıştıran yolculuğu ile... ...süreci arasındaki ilişkiyi sıkı bir biçimde takip eden bir kimseden bahsediyoruz. Olur ki bu kimse yolun belli bir kısmında, bu tekrar tekrar gözden geçirmeleri dolayısıyla amacını bile değiştirebilir. Bu amaç benim beklentilerime uygun değil. Şu ana kadar geldiğim mesafe üzerinden, aldığım yol üzerinden ölçtüğüm kadarıyla... ''Anlıyorum ki e, bunun akıbeti benim istediğim gibi gelmeyecek.'' diyebilir ve yenileyebilir, güncelleyebilir hedeflerini, amaçlarını. Dolayısıyla bu anlamda yolu da e, değiştirmesi gerekebilir. Bu insani bir arayış. Allah'ın insana verdiği bir süreçte gerçek bir arayış böyle bir şey. Aklıma Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hakk'ın anlattığı ayetler geldi. Cenab-ı Hak diyor ki... فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى Gece üzerine kararınca bir gezegen gördü. Yıldız demiyor Cenab-ı Hak. Bir gezegen gördü. Kararmaya başladı. andan itibaren ilk çıkan gezegeni biliyorsunuz. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ Gökyüzündeki en parlak üçüncü cisim... قَالَ هَذَا Rabbi. Parıltısını, gücünü, güzelliğini görünce... Dedi ki ''Bu benim Rabbim'' olsa gerek. Bunu ya kendi sürecinde, e, arayış sürecinde yaşadığı yahut bir başkasına örneklediği, onlara gösterdiği bir sahne olabilir. Dedi ki ''Bu benim Rabbim'' cenab ı Hakk'ın anlatımına bakılırsa doğrudan kendi süreci gibi. da هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَى O kaybolunca قَالَ لَا أُحِبُّ الْاَفِلِينَ Dedi ki ''Ben böyle Batan şeylerden hoşlanmadım. Batmaya mecburdu demek ki yani buradan çıktı battı, muhtemelen ertesi günü, ertesi günü takip etti. Bir zaruri yani zorunlu bir güzergahta, yörüngede hareket ettiğini görünce bundan hoşlanmadım dedi. Yani bunun benim Rabbim olması ile oluşturduğum yargı ve gözle gözlemi... Devam ediyorum gözlemime. Ee, bu ilk baştaki yargımdan vazgeçiyorum. Çünkü devam eden gözlemim, bunun batışı ile alakalı durumu da e, görünce e, uygunluk e, görmedim. Dedi La أُحِبُّ afilin. Sevmedim ben bu işi dedi. La لَا afilin. Batıyor çünkü gerekçesi var. Sadece duygusal değil, batmasından yola çıkarak e, bundan Rab olmaz. Zorunlu bir hareket gerçekleştiriyor. فَلَمَّا رَأَ الْقَمَرَ بَاسِخًا Cenab-ı Hak başka bir zaman onun şeyi gördüğünü, ayı gördüğünü Kale هَذَا رَبِّي Dedi ki bu benim Rabbim. فَلَمَّا اَفْلَ قَالَ لَا اِنْ لَمْ يَهْدِن۪ي رَبِّي لَاَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّال۪ينَ Dedi ki Rabbim bana hidayet etsin. Eğer o bana hidayet etmezse ben dalalette kalırım. Şimdi Rabbinin yani var edicisinin arayışı içerisinde. Şu halde Hazreti İbrahim Aleyhisselam bu bahsettiğimiz ayetlerde bize anlatılan süreçte kendi varlığına dair zeminin üzerine basmış. Oradan artık emin yani varlığın var olduğu ve bir var ediciyi gerektirdiği düşüncesini ki bu bir e, mantıksal... E, ...ilişkidir. İnsan evladı bunu kolaylıkla yapabiliyor, evin içinde yapabiliyor, evin dışında yapabiliyor. Gördüğü her düzen hatta bir arabanın basitçe yıkanmasını bile gördüğü zaman bunu kim yıkadı diyebiliyor. Varlık ile var edici arasındaki zorunlu mantıksal ilişkiden söz ediyoruz. Bunu kırdığınız zaman o zaman tımarhanelik oluyor bir kimse. Yani bir şey e, kendiliğinden eğer olmuş. ...sebepsiz, rastlantısal olmuş dediğiniz zaman bu artık insan dediğimiz sürecin dışına çıkıyor. Orada mantıksal bir yolculuk yok. Ne var? İşte hayvani bir süreç var. Bilmem ki hayvanlar da o kadar mantıksız bir biçimde bakarlar mı hayata? Yani etraflarında ki değişen hadiseleri birlerin değiştirdiğini düşünmeyip de rastlantısal değişip dönüştüğüne bir an için onlar bile ikna olabilirler mi hiç sanma. Dolayısıyla ilk basamak, ilk eşik mantık dediğimiz şey insanın daha birinci basamakta aklettiği şey varlığı ile var edici arasındaki o zorunlu e, gereklilik. Cenab-ı Hakk'ın em huliqu min gayri şey hiçbir şeyden mi yaratıldılar? Em humul haliqun. Yoksa kendileri mi kendilerini yarattılar? Bu her iki soruya da evet diyemiyoruz. Çünkü hiçbir şeyden varlığın var edici olmaksızın oluşmasına ihtimal vermek mümkün değil. Demin söyledik bu akletmenin dışına çıkmak demek. Yalancı olmayacaksak eğer biz kendi varlığımızı var etmediğimizi her insan görebilmekte. Dolayısıyla da var ediciye dair onun arayışı içerisine girdiği zaman kul demin etrafına bakınarak tahminen yüceliğine, yüksekliğine, büyüklüğüne dayalı bazı varsayımlar yapabilmiş. İşte gezegen yahut ay hatta sonrasında güneşi gördüğünde akbar, bu daha büyük deyince... ''Onu acaba Rabbim?'' diye düşündü. Neticede bunların hepsinin bir sistem içerisinde belli zaman ve periyotlarla sürekli aynı hareketleri yapan varlıklar old olduğunu, dolayısıyla boyunduruk altında olduğunu düşününce dedi ki ''İnni la'inlem yehdini Rabbi la'akunenne minel kavmin dâlin.'' Bu aradaki ifade... ...çok önemli çünkü biz arayışa şimdi başka bir boyut katmak istiyoruz. Arayış kulun dünyadaki insanın dünyadaki arayışı seküler bir yolculuk değil. Yaratıcıyı daha birinci basamakta yaratıcı gerçeği ile e, buluşur buluşmaz yolun kalan kısmını Cenab-ı Hakk'ın e, eşliğinde yani dua ile yürüyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam deminki ayette bu şaşkınlık içerisindeyken diyor ki: "Le in lem rabbi, rabbim bana yolumu göstermezse, le akune mine'l kavmin Ben dalalette olan kavim gibi olurum." Şu halde bir kimse arayışa çıktığı zaman, gerçeğin peşine düştüğü zaman bunu sadece kendi başına başarabileceği bir şey olarak değil, Cenab-ı Hakk'ın bunu kendisine muvaffak kılacağı bir şey olarak görmek. Dolayısıyla ''Ya Rabbi ben gerçeğin arayışı içerisindeyim. Sen içimdeki bu içtenliğimi biliyorsun ve ben şunu çok iyi biliyorum ki... ...sen gerçeğin arayışı içerisinde olan birini, onun yetersizlikleri dolayısıyla, istem dışı, imkan dışı sebepleri dolayısıyla... Onu yarı yolda bırakmazsın. O bunu istediği zaman ve gayretini de ortaya koyduğu zaman senin onu buna muvaffak kılacağını düşünüyorum. Çünkü sen iyisin. Bu Allah hakkındaki zannımız ve Cenab-ı Hakk'ın kulunu amaçladığı istikamette yok zeka geriliğinden ötürü, yok anlayış katlığından ötürü, yok yanlış coğrafyada dünyaya gelmekten ötürü, yok başka başka sebeplerden ötürü bir... E, ...yetersizlik içerisinde kalıp, olduğu yerde padinaj yapıp, başarısız istediği halde başaramayışı gibi bir sonuca Cenab-ı Hakk'ın onu düşürmeyeceğini. Allah Azze ve Celle'nin böyle bir şey yapmayacak, zulmetmeyecek, kötü olmayacak biri olduğunu. Madem ki beni yarattı, Hazreti İbrahim Aleyhisselam dedi ki bunlar hepsi onun önermeleri ki اَلَّذ۪ي خَلَقَن۪ي فَهُوَ يَهْد۪ينَ Madem ki beni yarattı, bana yolumu gösterir. Bu Allah hakkındaki düşüncemiz bizim. Yani onu saçma sapan bir asla düşünmüyoruz. Madem ki beni yarattı, اَلَّذ۪ي خَلَقَن۪ي فَهُوَ يَهْد۪ينَ O zaman bana yolumu gösterir dedi ve bu özgüven ile yola koyuldu. Ve Cenab-ı Hak'tan yol boyunca, ...beklentisini dillendirmeye devam etti. İşte gerçek bir hakikat arayışı kulun birinci basamakta hakkında hiçbir şek ve şüphe bulunmayan varlık ne kadar gerçek ise var ediciyi o denli zorunlu gerekli kıldığı ilk basamaktan itibaren artık yolu var edicinin eşliğinde yürür. Cenab-ı Hakk... فَوَرَبِّ <gülüyor> السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اِنَّهُ لَحَقْقُونَ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ Siz nasıl konuşuyorsanız, bak konuşuyoruz, birbirimizi duyuyoruz, bu nasıl gerçek ise buraya dayanıyorsunuz. Temel burası, varlığımız. Karşı tarafta biri var, ondan ses geliyor, hissediyoruz. Bize o ses içerisinde duygularını ifade ediyor, hislerini ifade ediyor, beklentilerini ifade ediyor. Bir varlık kendisini ifade ediyor. Birbirimizin içine hiçbir zaman girmemiz mümkün olmadı. Hep bu iletişim üzerinden birbirimizin varlığından emin olduk ve kendi varlığımızdan emin olduk. Cenab-ı Hak diyor ki bu varlığınız ne kadar sahici ise ki bu sizin ayaklarınızı bastığınız en sağlam zemin. O zaman bunu var eden kudret yani eğer bu varsa o da kesinlikle var artık onun var olup olmadığından kuşku duymaya yer yok çünkü bak burası var ben varım dolayısıyla benim var edicim illaki var olmalı. Bu andan itibaren kulun artık tereddütlerden tamamen çıktığı ve şu andan itibaren sadece var ediciyle irtibat kurabilmeye çalıştığı. Dolayısıyla iman yolculuğu Ebuzer el-Gıfari'yi hatırlayınız. Var ediciyi kestirince Artık onunla iletişim yani o benden ne bekliyor? O beni madem ki var etmiş ki o birinin beni var ettiğini ve ben ona o diyorum, o ilah diyorum, huva diyorum, yegane ilah diyorum. Onunla iletişimde bulunup beni bu sınırlı ve sorumlu hayat içerisinde neyin beklediğini ve buradan nasıl çıkmam gerektiğine dair... İstifamlarım, soru işaretlerim var. Dolayısıyla arayış dediğimiz sürecin doğası gereği belli basamakları var. İlk başta e, kendini sorgulayan, sonra kendi varlığını görür görmez kendi varlığını var eden ile ilişkilendiren, kendi varlığını var eden ile ilişkilendirince bu kez var edici kudreti tanıma sürecinde onun kendisinden... Ne beklediğini, niçin yarattığını, niçin var ettiğini ve bu işin nereye doğru ilerlediğine dair O'nun görüşleri. Çünkü var edicinin varlığa yüklediği mana, söz O'nun sözü. O var etmiş, niçin var ettiğini O bilebilir. Biz kendimizi varlık olarak ortama düşmüş bir halde bulduk. Dolayısıyla ortama biz hükmedemiyoruz, geleceğimize biz hükmedemiyoruz. Geliş tarihimizi belirleyemediğimiz gibi gidiş tarihimizi de belirleyemiyoruz, hatta gidiş tarihimizi ortadan da kaldıramıyoruz. Var edici beni var etmiş olabilir ama ben onun artık hükmünden çıktım, beni artık kendisine geri döndüremez diyebilen bir tane cesur kimse çıkmadı. Belki çok böyle cesurlar çıktı ama hakikatli değil, yani sahici değil, gerçekçi değil, tamamen yalan. Şu hakikati hiçbir zaman ortadan kaldıramıyoruz. İnna lillahi, ve inna ilahi Biz, o yegane ilaha aidiz, var edicimiz ve ona dönmekteyiz. Dolayısıyla sürecin yolun kenarlarında var olan bu e, bariyerler bizi yolun istikameti içerisinde illa ki öteye doğru taşıyor. Bu yolculuğunun farkında olup, Cenab-ı Hakka döndüğünün farkına varmak aslında içinde bulunduğun sürecin tabelalarını görebilmeye başlamak gibidir. Tabelalar var ama bu tabelaları görmek isteyen, anlamak isteyen, dolayısıyla içimizdeki camın üstünü silmeye kalkıyoruz. Akleden kimse kendi içerisindeki süreçleri çalıştırdıkça yol önüne netleşiyor, istikamet önüne netleşiyor. Yanlış e, açılar, yanlış e, sapmalar ve saplantılar... ...bunların kendisini bir yere taşımayacağına, bir yere götürmeyeceğine, bariyere çarpacağına, sonra diğer bariyere çarpacağına... ...sonra belki geri dönmeye yahut uçurumdan uçmaya... cenab ı Hakk'ın kulu var ettiği sürecin doğasıyla öyle ya da böyle çatışmaya davet ediyor. Böyle bir parazit tarafımız var. Buna ehva diyor cenab ı Hak. Yani arzular, yani bir yönüyle duygular. Dolayısıyla arayışımızda bizi doğruya yönelik serin kanlı ve içtenlikli düşüncelerimizin üzerine kara bir gölge gibi düşen arzularımız var. Ve bu bizi ve çoğu insanı bizleri çeldirebiliyor. Evet belli bir istikameti kestirebiliyoruz, onun doğruluğunu kavrayabiliyoruz ama doğru olması da onun... Doğru olduğunu fark etmemiz de yeterli değil. Buna adanmak ve bu uğurda duyguları aşabilmek lazım. Duyguları aşabilmek dediğimiz, iradesini kullanabilmesi için yani doğru istikamette ilerleyişinin kendisine ait bir tercih olduğunun ortaya çıkabilmesi için konulmuş engeller. Yoksa zaten böyle gitmek zorundaydım, doğrusu buydu gibi olur ama... ...benim beni duygular ile farklı e, arayışlar içerisine çeken e, nice düşüncelerim oldu parazit. Onların birkaçını, üçünü, beşini deneme fırsatımda oldu ama hakkı bütünüyle göz ardı edip batıla yönelemezdim diyen içtenlikli kimseler arayışlarını hayatları boyunca yer yer duraksa, duraksamalar yaşasalar da, yer yer kimi zaman belki... ...gerilemeler yaşasalar da genel istikametten ve genel beklentiden haktan kopmadığı sürece kopmaz. Kişiyi haktan bütünüyle koparan, artık hak ile olan bağlarını tamamen atmasına yol açan... ...onun akıbet, ahiret dediğimiz sonsuzluk beklentisinden vazgeçmesidir. Bunu vazgeçtiği zaman bile bile artık arayıştan vazgeçmiş olan kimse... ...yolculuktan vazgeçmiş olan kimse, kıyıya tekrar geri dönen kimse gibidir. Nice kulaşlarla yol almış, belki karşıdaki bir yere gidecek, belki bir adaya gidecek ama bir süre sonra e, azmi kırılınca... ...bir süre sonra geride onu çeldiren diğer şeylere e, zihni takılınca ve vazgeçince arayışından da vazgeçebiliyor. Sadece yolculuktan vazgeçmek şöyle dursun, zihnindeki oluşan düşünceleri de sonlandırmak istiyor. Dolayısıyla doğamızda var olan süreci anlamlandırma ve belli bir arayış içerisinde gerçeğin peşine düşme e, zembereği ...o kendisi doğal olarak çalışıyor, e, bazı kimseler onun kendilerini sürüklemesine direnmeye çalışır, onu ortadan kaldırmaya... ...bu tür düşüncelerin içerisine girmemeye... فَاَيْنَ bu Nereye gidiyorsunuz? Sorusuyla hiç muhatap olmamaya. Nereye gidiyorsa gidiyor, gitsin öylece. Bu belki aylar önce yaptığımız bir derste söylemiştim. Bir film sahnesinde... ...yolu sürekli gözeten ve yola göre sürekli direksiyonunu ayarlayan bir kimsenin yani hedef ile... ...yolculuğu arasındaki ilişkiyi sıkı tutan... ...dolayısıyla arayışı dinamik bu kimsenin... ...gideceği yeri biliyor... ...hatta yer yer olur ki durur tekrar... ...haritaya bakar, rotaya bakar... ...gitmek istediği yere yaklaşıp yaklaşmadığından emin olmak ister... Bir de bir adam düşünün ki... ...hani o film sahnesindeki gibi kar yağıyor veya şiddetli yağmur yağıyor... ...yol bir uçurumun kenarında sık sık virajlar var... ...bu kişi... ...silecekleri kapattı. Silecekleri kapatmasıyla saniyeler içerisinde e, camdan hiçbir şey göremez oldu. Artık arayışını sonlandırdı demek. Böyle kimseler ara, araç ne zaman, ne vakit, nereye toslarsa... ...buna baştan razı olmuş kimseler gibidir. Ne olacaksa olsun demeye getiren kimseler gibidir. Eğer sonu çok kötü olacaksa öyle olsun... Bir an önce olacaksa böyle olsun, eğer hakikaten sonuç kötü olacaksa hatta şimdiden olsun diyecek kadar ki müşrikler böyle yaptılar. Dediler ki Allahümme in kâne hâza huval haqqa min indik. Allahümme, biz hiçbir şeyin arayışı içerisinde değiliz demeye getiriyorlar. Eğer bu hak ise bu gelen senden bir şeyler anlatıyor bize. Böyle ahiretten, sonsuz hayattan, bu dünya hayatının sorumluluklarından var eden... Neden var etmiş, neler vaat ediyor kimi şeyler bahsediyor. Eğer bu dedikleri doğruysa, biz buna gelemeyiz, biz bu işte yokuz. O zaman sen çok uzatma bu işi. فَأَمْتِرَ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَةِ Bize gökten üzerimize taşlar yağdır. فَأَبَى الظَّالِمُونَ illa kufura Diyor cenab bak Zalimler göz ardı etmekten... ...yok saymaktan gayrı hiçbir seçeneğe yanaşmak istemiyorlar. Dolayısıyla bu arayışa dair bütün şeyleri kapatmak demek. Ben bu dünya düzleminde yani bu arabanın içerisinde dışarısını artık yok sayıyorum. Yağmur varmış, yol varmış, bu bir süreçmiş, gidişat varmış. Bunlarla hiç ilgilenmek istemiyorum. Şu küçük kapalı sığ alanında e, bu hayatımı tüketeceğim... Ne olursa artık, olduğu kadarıyla buraya üç günlükse üç günlük, beş günlükse beş günlük, hayat kaç günlükse ben buna razıyım diyen çok kalabalık kitleler... ...bizim bu konuşmamızda konu ettiğimiz arayış kelimesinden kolay kolay bir mana çıkarmazlar. Onlar açısından bir şey aramak mı? Araba mı almak istiyorsunuz? Bunun arayışı içerisinde mi? Ev mi alacaksın? Bu kadar bir şeydir. Dolayısıyla sistemsel bir süreç, kuş bakışı bir yönelim, hayata dair, hayatın nereye gittiğine dair bir sonuç arayışı asla değildir. Bu açıdan hiç bakmak istemezler. Çünkü bu demin bahsettiğimiz birinci basamakta Cenab-ı Hakk'ın önlerine çıkması arayış yolculuğunda onları huzursuz etmiştir. ...sürecin devamında o var ediciye karşı, sorumlulukların üzerlerine bir dağ gibi bineceği, onun boyunduruğu altında hayatı yaşamak... ...ve böylece baş, kendi başına buyruk güya özgür, kendi başına buyruk şeyden hayat tarzından kopmak zorunda kalacakları düşüncesi onları ürkütmüştür. Bu kişinin ehva dediğimiz... Yani bu engeller, parazit duygular, uğruna hakikatten, gerçekten vazgeçmesi, insanın başarabildiği en iyi şey, hakikati keşfetmek ve onun peşine düşebilmekken, yapabildiği en iyi şeyi vaz en iyi şeyden vazgeçip ki akletmesi zekası, sahip olduğu fıtrat, onu sonsuz hakikatin yolculuğu içerisinde mutlak ...var karşı karşıya getirebilecek, onunla buluşturabilecek, onunla karşılıklı bir sevgi ilişkisi içerisine kavuşturabilecekken... ...ve bu muazzam bir kazançken, insan potansiyeli bu ve Allah'ın dolayısıyla verdiği bir imkan. Bu imkanı heder edip, ayaklar altında ezip, elmasları e, rogarlara atarcasına e, kişinin kendisini bir bedbatla. ...bir sefilliğe, hayatın birkaç günlük aralığına hapsetmesi ve orada tükenişe kendisini mahkûm etmesi akla ziyan bir şeydir. Dolayısıyla akla ziyan olmasaydı kişinin kendisini yani insanlığını böyle heder etmesi Cenab-ı Hak onları hiç böyle yerer miydi? Yaptıkları şeyler tıpkı hayvanların yaptıkları kadar ondan ibaret. ذَرْهُمْ Bırak onları! يَأْكُلُوا ''Yiyesinler.'' وَيَتَمَتَّعُوا ''Eylensinler.'' وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُّ ''Ve o kısır döngü onları oyalayıp dursun.'' كَمَا تَأْكُلُ الانعم. Tıpkı hayvanların yediği gibi. Cenab-ı Hak hayvanları nasıl yiyip yiyorsa onların yaptığı sınırlı ve belli temel içgüdüleriyle hareket ediyorlar. Onlarda daha fazlası var. ''Ben onlara daha fazlasını verdim.'' فَاَيْنَ تَذْهَبُونَ Gidişatı düşünebilirler. Bu yolculuk nereye? Bunun akıbeti nedir? Belli bir arayışın içerisine girebilirler. Demin Hz. İbrahim Aleyhisselam'dan bahsettik. Daha çocuk yaşta ben yüzümü gökleri ve yeri var edene dönüyorum soyutlamasını yaptı. Bu aklederek yapılan bir soyutlama. Artık eşyadan çıkarak... Varlıkla var edici arasında mantıksal bağı kurabilmek. Yani bir yerden geçtiniz, orada su çeşmesi yapılmış, su içtiniz, kim yapmışsa bunu yani... Bir rahmet okuyasınız var ama baktınız sağına, soluna bir isim yok. Ama siz insansınız, isim olmasa bile onu yad edebilmenin bir yolunu biliyorsunuz. Nasıl yapıyoruz? Kim yaptırmışsa diyoruz, Allah gani kani rahmet etsin. Adres doğru mu? Doğru. Kim yaptırmışsa dediğiniz adres doğru. Dolayısıyla hiç de kuşku, şüphe yok. Hatta orada bir isim yazsa bile belki birileri başkaları yazmış olabilir. Bir başkası altında kalan ismi silmiş üstüne kendi ismini yazmış olabilir. Bu daha gerçekçi, daha doğru bir soyutlama. Hazreti İbrahim Aleyhisselam daha henüz Cenab-ı Hakk'ın dediği delikanlı yaştayken... feten Genç, delikanlı... O böyle dedi ''İnni ve cahdu vecihiyya lillezî fattâret semâvâti vel ard...'' ''Gökleri ve yeri var etmiş olan kudrete ben yüzümü döndüm.'' Bu arayış ve e, yolun sahibiyle buluşma ve sonra yolun sahibinden, yolun kalanında hayatın önümüze açılacak her sahnesinde Cenab-ı Hakk'ın bize eşlik edeceğini... Tıpkı Hazreti Musa'yı ve kardeşini gönderirken, ''İnnenî ma'akuma'' ''Ben siz ikinizle beraberim'' dedi Cenabı Öyle bir yola çıkacağız, kendi başımıza ilerleyeceğiz, sahipsiz sularda, pusulasız karanlıklarda kaybolacağız, belki ulaşamayacağız. O yüzden gidip birilerini bulsak mı, etsek mi, elesek mi? Böyle bir şey değil. Hakikate ulaşmak maksadıyla sahici... ...bir gayret eşliğinde kişinin Cenab-ı Hak'tan yardım dileyerek yani dua desteğiyle beraber... ...ve Cenab-ı Hakk'ın sürekli kendisiyle beraber olduğunu asla akıldan çıkarmadan ve onun böylesi bir istenlikle gayretini koymuş ve yola adammış kimseyi... ...başka elinde olmayan sebeplere mahkum ederek yolda bırakmayacağından da emin olarak... Bir yolculuğa çıkmaktan söz ediyoruz. Bu, garantisi yani neticenin, arayışın sonucunun temin edileceği, sağlanacağı elde edileceğinin garantisinin... ...daha baştan insanın içerisine yerleştirildiğini gösteriyor. Çünkü Hz. İbrahim Aleyhisselamın bu önermesi... اَلَّذ۪ي halakani Değil mi ki beni yaratmış? فَهُوَ يَهْد۪ينَ o zaman, O bana yolumu gösterir. Hiçbir gün karşı karşıya bulunduğumuz, çözümsüz sandığımız, bir çıkış yok zannettiğimiz, hiçbir hayatın içerisinde böyle bir sürü e, değişik sorular var. Bir kişinin kitapçığı gibi ve bu yolculuk içerisinde hep kişi Cenab-ı Hakk'a karşı bu baştan yola çıkarken arayışına Cenab-ı Hakk'ı amaçladığında, o niyetler ve o samimiyetle yürüdüğü sürece heder edilmeyeceğinden emin olduğu test edilir. Yoksa bu güveni eğer şey bulunduğu bir sıkıntıda, bir çözümsüzlükte kaldım, beni Cenab-ı Hak sahipsiz bıraktı, beni desteksiz bıraktı, bana yardımcı olmuyor diye Cenab-ı Hak'tan ümidini... ...kesmeye başladığında asıl sıfırı o zaman alıyor. Asıl eksi puanları o zaman alıyor. O zaman, asıl kayıplar o zaman başlıyor. O yüzden Allah Azze ve Celle buyurdu ki... "O يَتَّقِ اللّٰهَ يَجَعَلْ لَهُ مخرجا. Bir kimse diyecek ki... Ben üzerime düşeni yaparım. Arayışım belli. Yola çıktığım birinci basamaklarım doğru. Bunları test ettim çekettim, ettim, başkalarıyla da konuştum, onların inançlarını da dinledim. Ben yüreğimde, kalbimde aklettiğim doğru üzere hareket ediyorum. Bundan daha fazlasına da sahip değilim. Kişi kendi aklettiği, araştırdığı, incelediği, sorguladığı ve başkalarını da dinlediği halde... ...aklettiği doğrulara da fıtratı dolayısıyla güvenmeli. Çünkü... Eğer ki aklettiğimiz, kalbimizle aklettiğimiz değerlendirmelere güvenmez isek o zaman pusulasız yaratılmışız demektir. O zaman birini bul, ona sıkı sıkıya tutun. İçindeki düşüncelere, muhakemelere, akletmelere, tefekkürlere asla güvenemezsin. Dolayısıyla güven başka biri üzerinden ve dışarıdan sağlanmalıdır dediğimiz anda da... İnsanlık dediğimiz şey bitiyor. Çünkü insan, demin bahsettiğimiz şekliyle, bu ahsen-i takvim e, yaratılışıyla insandır. Cenab-ı Hak, وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ Size işitmeyi, görmeyi ve kalpleri verdi. Dolayısıyla başkalarının ardına, körü körüne düşmeyi de yasakladı. Yolunuzu... Yol ile amaçlarınız arasındaki ilişkiyi sürekli gözden geçirme ve bu yolculukta e, arayış dediğimiz hakkın arayışı istikamet ve istikametin ardındaki bu mesai ve gayretimizin sürekli açık bir basiret eşliğinde. Yani bir an gözünü yoldan ayıramazsın, gidişatını bir başkalarının ardına e, bırakamazsın. Adam geldi namazı bırak, öylece onunla beraber namazı bıraktın, öyle onunla birlikte savruldun, yapamazsın. Sürekli kendini zapt etmeye, istikamet üzere tutmaya, sağdan esen rüzgarlara, soldan esen rüzgarlara, önden arkadan. Çünkü şeytan ve avenesi, Cenab-ı Hakk'ın bahsettiği şekliyle ve ondan alıntılayıp bize aktardığı şekliyle. وَلَاَتْيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ Önlerinden, arkalarından, sağlarından ben onlara kesinlikle varacağım ve sen onların çoğunu şükreder bulamayacaksın dediği bu sağlı sollu önlü arkalı saldırılan söz konusu. Dolayısıyla kişinin istikametini ve bu bahsettiğimiz yolculuktaki arayışını neden sadece istikamet demiyoruz arayış diyoruz çünkü sürekli amaçladığı şey ile... ...yolculuğu arasında, gittiği istikamet arasındaki uyumu gözetiyor. Eğer ki bu yol beni o amaçladığım yere götürmüyor diye kanaat getirirse, bunu nasıl getirebilir? Başkalarından duydukları üzerinden fikrini değiştirebilir. Düşünün ki bir Hristiyan yanlış bir istikamet üzere ama cenneti amaçlamış. Gidiyor ama yol öyle değil. O yol oraya götürmez. Cenab-ı Hakk'a şirk koşa koşa daha birinci basamakta akletmekten vazgeçerek körü körüne kilisedeki papazın teslis anlamıyorsun ama anlamış gibi yap demesine. Sırf ona duyduğu güven ile anasını, babasını, atasını onun yanında yakınında gördüğü ve o gölgede o şemsiye altında yetiştiği ve duygusal imgelerle bunlara bağlı olduğu için aklına hiç getirmeyen bir kimsenin yolculuğu gerçek bir arayış değildir. Bu bir saplantıdır. Evet cenneti hedeflemiş olabilir Henistiyanlar, cenneti hedefliyorlar. Peki bu bir istikamet midir? Değildir çünkü dinamik bir kontrol buna eşlik etmiyor. Allah Azze ve Celle o yüzden bir başkasına saplantı veya bir başkasına bütünüyle kayıtlanarak, bağlanarak, ram olarak bir yol tutturmamızı bize yasakladı. Arayış içerisinde olmamızı emretti. Eğer ki ben şu anda en iyi istikamet üzereyim, en doğrusu üzereyim, artık arayış defterini kapatıyorum, gerek yok deme hakkımız olur mu? En iyisini bulduğumuz gün bile, hayır arayıştan vazgeçemeyiz. Biz şu an için en doğrusu, en hak üzere olduğunu düşündüğümüz, kalbimizle aklederek, düşünerek, tefekkür ederek tutturduğumuz bu yolda elbette ilerliyoruz ama günün birinde biri geldi. Elinde bir kitap Allah'ın katından ve dedi ki bak bu daha hidayet dolu, açıp bakmam bile benim Kur'an'ım var diye arayışı kapattım. Ben e, hiçbir şeyimi güncellemiyorum desek Kur'an'ın Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye karşı gelmiş oluruz. Cenab-ı Hak diyor ki arayışını hiç kapatma. Eğer böyle bir şey getirecek olurlarsa, de ki eğer gerçek çıkarsa bırakır ona tabi olurum de fulfetu bi min indillahi deki Allah'ın katından bir kitap getirin. Huve <gülüyor> ehda min huma o da hidayet dolu olsun. Ettabi'hu ben ona tabi olmaya açın. Bu demek ki mümin, müslüman sözün en güzeline, doğrusuna, hak olana ram olmuş olan kimsedir ve bunun kalbine bakarak, aklederek, tefekkür ederek İnsana Cenab-ı Hakk'ın verdiği o muazzam cevheri kullanarak gerçekleştirir ve bilir ki Allah'ın kendisine verdiği o kalp ancak hak ile tatmin olur. اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُ kulub. Dolayısıyla biri bir şeyler karalamış, Allah'ın diye, kitabı diye getirmiş, aklım karışır, yoldan çıkarım. Ben dolayısıyla arayışları falan kapattım, kilitledim kendimi... Ee, ...naviye veya hani araç bazen yola kilitleniyor, onun gibi... Bundan böyle artık ye iç yat, yapman gerekenleri yap üzereyim dese bir kimse o andan itibaren insanlığını devre dışı bırakmış olur. Cenab-ı Hakk'ın istediği bir şey yapmış olmaz. Çünkü Allah Azze ve Celle diyor ki bu geçerli olsa batılda, batıldaki günlerinde atalarınız böyle yapsa da onlar Hak ile İslamla tanışamazlardı. Dolayısıyla hep açık olmalı. Hakka sahipsek eğer batıl bizi korkutmamalı. Eğer hak üzere değilsek o zaman bir an önce hak gelsin de batıldan çıkalım diye düşünmeli. Dolayısıyla da ''Ve kul al haqqû ve zâq'el batil. Eğer hakka sahip isek batılın zaten onun karşısında etkisiz, anlamsız kalacağını, hiç olacağını... O bakımdan kulağımız, gözümüz açık. Alternatiflere hep kulak veriyoruz, millet ile tartışıyoruz, konuşuyoruz. Kendi yolculuğumuzu gerçek bir arayış üzere yaşıyoruz ve sadece Hakk'a tabi oluyoruz. O hakkı da içimizdeki pusulayla, Cenab-ı Hakk'ın bizde var ettiği değerlendirici üzerinden, kalp dediği çünkü göz ile gelen bilgiler, kulak ile gelen bilgiler, etraftan edindiğimiz bu olağanüstü çok sayıdaki veriyi, kendi yolculuğumuzda içten içe değerlendirirken Cenab-ı Hak bunu... ...aklederek yaptığımızı söylüyor ve bunu da kalbimizle yaptığımızı söylüyor. Bugün için bunu daha önceki konuşmalarımızda bilirseniz, keşfetmemiş olsak bile... ...her keşfetmediğimizi, henüz her keşfetmediğimizi yalanlaya yalanlaya bugüne gelseydik... ...o zaman bugün için Cenab-ı Hakk'ın ilmi keşifler ile dün bize anlamsız gelen anlayamadığımız için... ...hakikatleri de yalanlamak zorunda kalmış olurduk. Dolayısıyla... Yanlışlayamadığımız şeyleri inkar etmekten vazgeçmeliyiz. Doğrulamaya çalışmalı, incelemeli, araştırmalı ta yanlışlayacağımız güne kadar. Yanlışlarsanız hayır öyle değil. Bütün açılardan bu konuyu inceledik, bu yanlış kardeşim diyebildiğiniz zaman yanlışlayabilirsiniz. Yoksa bilmediğiniz, henüz bilmediğimiz şeyleri yanlışlamamız makul değil. Allah Azze ve Celle bizim kalbimizle aklederek, ...durunları değerlendirdiğimizi, süreci değerlendirdiğimizi ve belli bir arayış içerisinde olduğumuzu Hz. İbrahim'e örnek vererek... فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَن۪يفًا فِطْرَةَ اللّٰهِ اللّٰت۪ي فَطَرًا <gülüyor> النَّاسَ Allah'ın insanları üzerine yarattığı bu fıtrat... Kendini bu fıtrat üzere dosdoğru bir şekilde Allah'a dön... Eğer kişi... Ben bu arayış içerisinde olacağım ve bu arayışın içerisinde yolculuğunda her türlü bilgiye açık, her türlü güncellemeye açık. Yeter ki kalbimle buna ikna olayım. Yeter ki Allah Azze ve Celle'nin bana verdiği bu fıtrat ile bunun gerçekliğine kanaat getireyim. Şöyle de düşünmeli, ben kanaat getirdikten sonra yanlış bir şeye kanaat getirsem velev ki... Allah Azze ve Celle bunu benden mesul tutmaz, tutmamalı çünkü bu benim güvenebileceğim tek yerim kalbim. Allah Azze ve Celle ne diyor? Sakın ha bunu aklından geçirme. Senin bütün içtenlikle ve samimiyetle arayış içerisinde olduğun takdirde... ...seni kalbini yanlış aklederek seni aksi istikamete, yanlışa, dalalete sürükleyecek asla değiliz. O kalp... ...ancak ve ancak doğru ile, hak ile, Allah'ın zikri ile ikna olur, onunla tatmin olur. Dolayısıyla arayışımızda en kalibrasyonla güvendiğimiz varlığımız, Cenab-ı Hakk'ın bize emanet ettiği o pusulamız, kalbimiz. Yine en çok güvendiğimiz araçlarımız, o pusulaya bilgiler gelmeli çünkü. Eğer o pusulaya bilgiler gelmez ise, bu da gerçek bir arayış olmaz. Ben bir arayış içerisindeyim ama hiç kimseden bir şey duymak istemiyorum. Buna burnunun dikine gitme denir. Buna arayış falan denmez. Ya yani Bir şey yapıyorsun, bir yere gidiyorsun, bir de bizi dinle. Dünyevi olan süreçlerde bile insanlar katkı sunmak istedikleri zaman... ''Yahu bir dinle bak, yanlış yapıyorsun'' diye alternatifi gözünü açmak için bilgi sağlamak isterler. Eğer bilgiye bütünüyle kapalı ve sadece adandığı... ...kapandığı şey yapmak istiyorsa bir kimse, buna körlük denir. Allah Azze ve Celle de körlük diyor. Dolayısıyla siz gözünüzü açın ki... ...her türlü bilgiye, tabi başta Allah Azze ve Celle'nin sunduğu bilgiye de... ...çünkü müşrikler herkesi dinleseler bile Cenab-ı Hakk'a sıra gelince dinlemiyorlardı. Bugünkü bilim de öyle yapıyor. Her şeyi dinleriz, konuşuruz. Open-minded, açık fikirli. Peki Cenab-ı Hak şöyle diyor dediğiniz zaman... Ben e, dine dayalı şeye karşıyım. Hayatı dinle ilişkilendirmeye, hayatımı dine oturtmaya öyle şeylere karşıyım. Evet bir var edici var ama hayata onun herhangi bir buyruğu yok demeye getiren bir yaklaşım ile Cenabı Hakk'ı hayattan soyutlamaya çalışan... ...güya açık fikirli her türlü arayışa e, kendisini e, vermiş, e, serin kanlı bir yaklaşım sergiliyormuş gibi yapan bir çifte standartlı Batı medeniyetiyle karşı karşıyayız. Çünkü eğer ki her şeyi dinlemek gerekiyorsa bunların içerisinden Allah Azze ve Celle'nin sunduğu ve insanların dinlemesini dinledikleri ve aklettikleri takdirde doğru bulacaklarını iddia ettiği bilgilerden de uzak kalmamalı. Bugün Batı kendi çocuklarını özellikle İslam'la aman ellerine Kur'an almasınlar. Aman Müslümanlarla yan yana gelmesinler, Müslümanlarla arkadaş dahi olmasınlar diye başvurduğu bu tedbirler, çoğu terör eylemi de bu tedbirin bir parçasıdır. Aslında kendi kuşaklarını hidayet sürecinde tek tek İslam'a kaptırma korkusundan ki bu fiili bir korku, bu bir gerçek aslında. Bunu yaşadığı için e, bu tedbirlere başvuruyor. Dolayısıyla düne kadar her türlü bilginin dolaşımına, ...serbestliğe hakkı veren Batı, baktı ki İslam bilgisinin dolaşımı kendi nesillerini yok ediyor, elinden çalıyor onların bakış açısıyla. Şu anda onlara yer yer artık önlemler almaya başvuruyor. İnternet ortamında başvuruyor, hayatın içerisinde başvuruyor. Meğer ki Allah Azze ve Celle şimdi bir tokat ile onları belli bir hizaya çekti çünkü Allah Azze ve Celle ile... ...var eden kudrete karşı hayatı tersine yaşamanın zorluğunu akleden her insan görür. Hele bu musibet zamanlarında bu zorluk bir kabus gibi çöker. Çünkü zevk hayatı uğruna adadıkları her türlü zevkin rengini kaybettiği bir dönemde... ...o zaman hakkı sırf bunun için zaten haktan vazgeçmiştik. E bu da yoksa o zaman bari hakka dönelim diyen kitleleri gün gelir Allah Azze ve Celle. ...tekrar o eski günlüklerdeki güvenli ortamlarına geri döndürür de tercihlerini salgın baskısıyla yahut korku baskısıyla etkisiyle değil de içten gönüllü ve isteyerek yapıp yapmadıklarının ortaya çıkması için. Dolayısıyla arayışta ve bu yolculukta en önemli vazgeçilmez boyutlardan bir tanesi de kişinin adı isteğiyle yapmasıdır. O bakımdan dünyada çoğu insanın arayışa girmekten dahi imtina etmesine bir çare bulunamamıştır, bulunamaz. Çünkü Cenab-ı Hak ilkeyi böyle koymuş. Arayış ve arayışa yönelik ilk adım kişinin kendisinden başlar. Kişi kendisi adım atmaz ise çünkü arayış süreci gönüllü bir süreçtir. Cenab-ı Hak ona kendi içinden ve kendi dışından hakkı bütün çıplaklığıyla gösterse de, onu bu yolculukta zoraki iteklemez la ikraha fid dinde ikrah yoktur aqulu kavli hada ve estagfirullahal azim li ve lekum ve lisairil mu'minin rabbena la tu'akhizna in nesina wa akhta'na Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu alal ladina min qablina Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bi وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته